cemali görmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o Resul'ün yolundan giden ve bu dinin temel taşları olan sahabenin iman ettiği gibi hepimize iman etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle onların imanlarını nasip ettiği gibi onların birbirleriyle kardeşler olduğu gibi bizlere de kardeş olmayı Allah Azze nasip etsin kardeşlerim. Allah bizlere de öyle bir nesil versin ki kıyamete kadar bu dini omuzlayan, tevhide sahip çıkan, şirkten küfürden uzak duran ve onlardan mücadele eden bir nesil nasip etsin. Evet, bugünkü dersimiz yine aynı silsilede devam etmem. Ama bugün sizlere bir hadis-i şerifin şerh niteliğinde bir ders yapmaya çalışacağım. Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Konumuz her zamanki olduğu gibi vahiy ve vahiy anlama. Vahiy eş manalı bir karşılık kelimesi vardır ki o da ab hayattır. Yani insanın ölümsüzlüğüdür. İnsan dünyaya sınırlı bir vakitte gönderilmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi benim ümmetimin ömrü 60 ya da 70 senedir. Yani biz bu 60 ya da 70 senemizde Ab hayat dediğimiz hayatımızı kurtarmak zorundayız. Yani ahirette ebedi cennetlik mi ki inşallah temennimiz odur. Ebedi Allah muhafaza cehennemlik mi? Çünkü iki tayfeden başka bir tayfa ahirette ne yapmayacak? Kalmayacak. İşte vahide karşılığı neymiş? Ab hayat. Yani ölümsüzlük oradaki e, rahat etme, Allah'ın nimetlerine garf olma. Vahiyden uzak duranda nedir? Bunlardan mahrum olandır kardeşlerim. Yani şu yaşamış olduğu şeyde, asırda veyahut geçmişteki insanları ele alalım. Allah'ın buradaki verdiği nimetlere aldanıp bunlara razı olan gerçek ebedi saadeti elinden kaçıran insanlar. Allahü Teala hayatın beka ve devamını bazı unsurların varlığına bağlamıştır. Mesela hava, su, toprak, ateş bunlar nedir? İnsanların gerekli gereksinimleridir. Bunlar olmadan hayat ne yapmaz? Çekilmez hale gelir. İşte bilgi ve vahide insanın yaşantısının olmazsa, olmazlar Nasıl ki su yoksa, hayat yoksa, nasıl ki hava yoksa, hayat yoksa, ateş yoksa, hayat yoksa, ilim yoksa, vahiy yoksa, hayatta nedir? Yok. Dönün geriye, bakın, vahyin geldiği günlere bir insan kendi karısını bir başkasının yatağına gönderiyor. Ve bundan gurur duyuyor. Oğlu olursa artık o ana sultan diyor. Düşünün. Ticaretteki rezillik, insanlardaki rezillik, yaşantıdaki rezillik, havmiyetçilik, yani diri diri kız çocuğunu götürüp kuyuya atmalar yani vahyin olmadığı bir ortam neymiş? Tamamen çöküntü rezillik. Evet. Su ve vahide paralel duran, birçok yönleriyle birbirine benzeyen en önemli unsurlardır. Su ile vahiy. İşte bugünkü konumuzda vahiy ile su arasındaki benzerliği anlatacağız. Hepinizin hatırlayacağı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari'nin sayında naklettiği gibi İlmi bir yağmura benzedir. Öyle bir yere yağar ki hem altına hem de üstüne nüfus eder. Öyle bir yere yağar ki altında çukurlar vardır, geçmez, dolar. Gelen, geçen kurtkuş istifade eder. Ama altına zerre kadar ne yapmaz? Fayda vermez. Öyle bir yere de yağar ki akar gider ne altına? ne de üstüne ne yapar fayda verir. Bugün bu üç unsur üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Demek ki gördüğümüz, yaşadığımız ortamdaki maddeler neyse hayata ne kadar önemliyse demek ki vahiy de bizim için neymiş o kadar önemli. Ve dinimizde de verilen örneklere baktığımızda düşün de anla düşün idrak et mesabesinde onunla bunu ne yap, böyle mukayese et e, kör kalma cahil kalma yani yaşayan bir ilimdir aynı zamanda bunlar görsel olarak yani yağmurun bir damla yağmurun yeryüzüne düşmesi e, ne yapıyorsa bir ufacık zerre kadar ilminde insana faydasının bunun gibi olduğunu idrak et Mesela daha da açacak olursak İmam Mali'nin muattasında naklettiği gibi oğlum alimlerin dizinin dibinden ayrılma Lokman'ın oğluna nasihatını naklediyor. Nasıl diyor toz toprak olmuş yeryüzüne Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu diyor bir damla yeşertirse ki düşünün bir çöle bir damla düşüyor, bir çiçek çıkıyor. Birçok resimlerde bunu görürsünüz. Bir çiçek, çölde bir çiçek çıkmış. Orada demek ki bir yaş damla var. İşte diyor, alimlerin söylemiş olduğu hikmetli sözde, toz toprak olmuş o kalbi ne yapar? Öyle yeşertir, yaşartır diyor. Demek ki ilmi hep suyla ne yapmış vahiy? Özdeştirmiş. İşte Malik bin Dinar'ın naklettiği sözde de, Yağmurun yeryüzüne hayat vermesi gibi, Kur'an'da müminin kalbini canlı tutar. Ne var ki yağmur belli mevsim ve şartlarda hayat verir ama vahiy ise devamlı hayat verir. Aleyküm. Aleykümselam. Mesela, Hıdırım hoşgeldiniz. <gülüyor> Demek ki kardeşler bu çok çok önemli. Sözü tekrar edeyim. Malik bin Dinar'ın dediği gibi yağmurun yeryüzüne hayat vermesi gibi Kur'an'da vahide insana ne yaparmış? Kalplere hayat verir. Ama aradaki fark ne? Yağmur mevsimlik yağıyor. Ama vahiyin canlılığı ne yapıyor? Mevsimlik değil. Devamlı insana hayat veriyor. Konumuz vahiy. Yani abı hayatı. Vahiy ile yağmur arasındaki benzerliğe baktığımızda kardeşlerim <gülüyor> vahiy ve su hayatın olmazsa olmaz iki unsurudur. İkisi de hayat bahşetmektedir. Suyun tutulması veyahut yağmaması hayatı felç ettiği gibi vahiyin insanlardan esirgenmesi öğretilmemesi de cehaletin sefaletin ve şiddetin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Su hayatın kaynağı, vahiy de hayatın anlamı ve sırrıdır. Ona yön verir, ona hayat verir. Bu nedenle Allah Azze ve Celle vahye biz sana emrimizden bir ruh verdik. Yani vahye ne diyor? Ruh diyor. Hayat yani, can. Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir? Bilmiyordun. Biz sana verdik bu ruhu. Sen de bundan ne yaptın? Öğrendin. Demek ki vahiy burada ne yapılıyor? Ruh. İlahi kitapta vahiden nasibi olmayanla hep ne yapılır? Ölüye benzetilir. Hiç ölüyle diri bir olur mu? Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? diyor. Görenle görmeyen bir olur mu? Yani vahiy giren kalple girmeyen kalbe Allah ne yapıyor? Ayırt diyor. Vahiy giren kalbe canlı diyor. Girmeye neyse isterse dünyanın her şeyine sahip olsun ölü diyor. Evet. Demek ki vahyin suyla çok çok neyi varmış? Benzerliği, Benzerliği var. Ve ayet bakın şu gerçeklere dikkat çekiyor. Vahiyle tanışan insanın kalbinde karanlıklardan sonra aydınlık duvar. Her şeye bakış açısı ne yapar? Değişir. Dil insanın kalbinde meydana gelen bu inkılabı ifade etmekten acizdir. Sadece yaşayan bilir. Şimdi insan hidayete erdiği anı düşün. Böyle. O anı dillendiremez. Yani öyle bir duygudur ki anlam veremez. Kelimeler onu ne yapamaz? Dökemez. Ama bir karanlıktaki cahiliyetteki insanı düşün yapacağı her şeyi öyle bir dillendirir ki şatafatlandırır. Bir zinaysa, bir içkiyse, bir küfürse ama hidayet öyle değil. Öyle büyük bir olaydır ki bu insana öyle bir hayat bahşeder eder ki bunu dillendirmek bile çok zor. Vahiden uzak insan köksüz bitki gibidir. Tüm kainatlar irtibatını kesmiştir. Hem kendisine hem de tüm kainata yabancıdır. vahilen tanışan insan önce Rabbi ile sonra da dünyayla tanışır. Ve ne yapar? Hayata anlam verir. Zihninde, duygularında, hareketlerinde canlanma olur ve İnsan diz dilidir. Bakın Kur'an'daki ifadeye kafirleri Allah bir çam ağacına benzetir, münafıkları Onların görünüşleri nedir? Güzeldir. Çam ağacına bakın dört mevsim yeşildir. Görsen kocadır ormanda böyle, dağlar gibidir. Cüsseleri ne yapar? Hoşuna gider. Bir yıldırım onu kökünden ne yapar? Deviri verir. Ama mümini bahsederken Allah Azze ve Celle hurma ağacına benzeter. Kökü ta yerin derinliklerindedir. Boyu ta göğe yükselir Öyle meyve verir ki kokusu yoktur ama tadı çok güzeldir diyor. Mümin de kimmiş buna benzetiliyor. Yani ne yağmur ne fırtına ne bir olay kolay kolay onu ne yapmaz? söküp atmaz, Canlılığını şey yapmaz. Ama o dört mevsim karşında yeşil gördüğün o bitki bir yıldırımdan ne yapıyor? Hayatını veriyor. İşte kafirlerin yaşantısı dünyada neymiş? Vahiyden uzak olanları bu şekildeymiş. Allah gökten bir su indirdi ve onu, yeryüzünü ölümünden sonra onunla diriltti diyor. Nahıl 65'te. Bakın toprağın yağmur ve su dışında bir şeyle dirilmemesi gibi kalpte vahiyle, yani vahyin dışında bir şeyle ne yapmaz? Dirilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle muhtmain olur. Bakın Leyla ile Mecun'una, Arzu ile Kambere yani birçok hikayelere kalbinde sevdiği insanı ne yapmış? Yüceltmiş. Hep onun ismini ana ana, kafayı ne yapmış? Yemiş. Hiç Allah diyenin delirdiğini gördünüz mü? Peygamberlere bakın. En çok Allah'ı kim zikretmiş? Hep önderler, akıllı insanlar. Allah diyen insan hiçbir zaman delilik mesabesine ne yapmaz? Düşmez, aydınlanır. Aleykümselam bırakın. hoş geldiniz. Demek ki vahiy hakikaten çok çok önemli kardeşler. Devam ediyor. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkileri çıkar. Araf 58'de bu ayette en güzel memleket müminin nedir? Kalbidir. Kur'an'ı dinlediğinde onu kavrar. Toprağın yağmurla bereketlenip dirildiği gibi müminin kalbi de vahiy ile ne yapar? dirilir ve kuvvetlendirir, yeşerir, meyveye durur. Nasıl ki çiftçi sonbaharın ekini toprağa atar, kaç ay bekler buğday? Alt Yeşerir, yeşerir, sen sadece en son halini görürsün. İşte müminin kalbi de o yağmur damlası nasıl onu yeşertiyorsa toprak, okuduğu vahiy gelen vahiyde müminin kalbini ne yapar? Tohuma düzdürür, yeşertir, filizlendirir ve meyveye getirir. İşte müminin kalbinin tek ilacı budur. Kötü olandan ise faydasız, bitkiden başka bir şey çıkarmaz. İşte burada da kardeşlerim, inkarcının kalbini Kur'an canlandırmakta, onun kalbi aynı çorak toprak gibidir. Kur'an'ı dinlediği halde, Yağmurdan hayat ve yarar almayan toprak, çorak toprak gibi ne bitki yetiştirir ne de hayat olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor Adem'i dört çeşit topraktan yarattı. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi sarı, estağfurullah sekiz çeşit topraktan yarattı. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de bunların arası bir rengdir diyor kimi kayalar gibi sert kimi ovalar gibi yumuşak kimi verimli kimi de çorak diyor yani yaratılış İşte kalbinde hayır olmayan aynı o çorak topraktan mayası olan insan gibidir diyor ama verimli olan toprak muhakkak sulanan yağmur damlasının düştüğü verimli, hayat dolu insan da vahiyle kalbinin sulandığı, yeşerdiği insandır. Tekrar sohbetin başına dönecek olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmi suya, yağmura benzetiyor. Öyle yere yağar ki hem altına hem üstüne nüfuz eder. Öyle yere yağar ki altına geçmez, gelen geçen istifade eder. Öyle yere de yağar ki diyor ne altına? Nereye üstüne nüfusa dert diyor. Demek ki ilim yağmurla ne yapılmış suyla özdeşilmiş kardeşlerim. Öyleyse bizler gözümüzün gördüğü idrak edebileceğimiz bu ilimden ne yapacağız? Nasibimizi alacağız. Ve insanlara da baktığımızda hepsi türlü türlü ne yapar? Nefis arz eder. Çoğu insandan çok değişik. Ne yaparız? Karakterler, huylar görmemiz mümkün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki <gülüyor> Ey Rabbim kalbimi su ile pak eyle. Bakın bunu Subhaneke'nin yerini okuduğunuz duayı hatırladınız mı? Allah'ım günahlardan benim kalbimi doğu ile batı gibi ayrı. Su ile Doluyla, soğuk suyla ne Yıka. Bakın dualarımıza dahi bu ne yapmış? Girmiş. Öyleyse bunda bir hikmet var. Bunun üzerine hassasiyetle eğilip ne yapmamız? Düşünmemiz gerekiyor. Allah'ım, Kur'an'ı vahyi kalbimin baharı kıl. Bunda tertemiz kalplere ilahi vahyin uygun düşeceğini işaret buyurmuştur. Önce dua ediyor. Ey Rabbim, kalbimi suyla pak eyle. Arkasından ne diyor? Allah'ım, Kur'an'ı kalbimin neyi kı? aydınlığı kı. Demek ki önce temizlik, sonra arkasından neymiş? vahiy. Suyla vahiy hep ne yapılmış? birbirine benzetilmiş, özdeştirilmiş. Suyun önüne geçilmediği gibi Vahyin önüne de geçilmez kardeşlerim. Su toprak üzerinden akınca çer çöp köpük oluşur. İman, ilim, irfan da kalbe girince şev, şüphe tereddüt ve şehevi duyguları harekete geçirir ve dışarı atar. Bunlar anladınız mı? Yani nasıl şimdi şuradan yağmur yağdı, su yürüdü. Ne kadar pislik varsa önünü ne yapar? Alır, götürür. İşte vahiy de senin kalbine girdikçe ne yapıyor? Ne kadar şüphen. Neden şüphen? Allah'ın zatından tut, rızıktan tut, birçok meseleden götürür. Her türlü endişeden ne yapar? Vahiy götürür. Aynen mesela Kur'an'a gidelim, örnekler verelim. Musa aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi, bu karın aç, senin doyurma bek. İbrahim ateşe atacaklarında ne diyor İbrahim aleyhisselam? Hasbinallahu aniyyat vekildir. Nîmen Mevla, nîmen Nusfî, Ufrâneke Rabbena ve aleyke Yani Allah bana vekildir. O ne güzel vekildir. O koruyandır. Esirgiyendir diyor. Demek ki böyle bir teslimiyet ancak vahiy teslimiyetidir. Ama birini öldürmeye götür yalvarır, yakarır, ortalığı ne yapar? Yıkar. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın sakinliği insanın kalını donduruyor. Ya bu nasıl teslimiyet diyorsun? Bu vahiy ile aydınlanan bir kalbin teslimiyetidir. Demek ki su çel önüne katıp köpüğü götürüyorsa vahiyde ne yapıyormuş? insandaki bunu ne yapıyor? Götürüp dışarıya atıyor. İman ve irfanın kalbe girişi aynen hasta olan insanın bedenine ilaç girmesi gibidir. Hasta bir insana ilaç tedavisini uyguluyorsun. Ne yapıyor? Ben bakın son bir haftadır ciddi olarak rahatsızdım. Bir amcamız geldi o ilaç hastasıdır. Her ilacı hemen hemen kullanmıştır. Şöyle bir baktı Hüseyin dedi, "Sen Lombardin, neydi? Largopen 1 Largo Lombardin nereden?" 1 miligram. miligram. "Sen bunu kullan dedi, sende bir şey kalmaz." Evet. Bak, <gülüyor> hap kullanana kadar hastalığında hiçbir iyileşme gündeme gelmedi. Ama bu Largopen midir nedir, onu kullanmaya başladım Allah hamdolsun. Buradaki Nefes borusunda ne yaptı? İyileşme meydana geldi. Bak bugün ben size sohbete gelebildim. İşte vahide insanın bedenine girişi böyledir. Pislikleri ne yapar? Atmaya başlar. Mesela bir namazı ele alın. Her türlü kötülükten ne yapıyor? koy. Namaz kılmayan neredeymiş? Her türlü kötülükten. Zıddıyan ele alıyorsun. Kişi diyor namaz kılarsa aynı evinin önünde diyor nehir geçip de günde beş sefer yıkanır, temizlenir de kirden eser kalır mı? Demek ki nehre girmiyor, leş gibi kokuyor. Yani bunlar hep ne? Vahyin getirdiği noktalar kardeşlerim. Allah hepimize güzel anlayış versin. İlaç hücrelerin savunma mekanizmasından dolayı önce dirençle karşılaşır. İman da yakın derecesinde kalbe girdiğinde şüphe ve tereddütlerden karşılaşır. Su hayatın kaynağıdır dedik, canlı her şeyi Allah ondan yaratmıştır. Embiacı olursa. Vahide insanın maneviyetindaki hayattır, sağlam inanç ve ibadetin kaynağıdır. Suyun tutulması ve men edilmesi haram olduğu gibi. Vahyin gizlenmesi saklanması da nedir? Haramdır. haramdır. Anladın mı sohbeti? Anladım. Suyun satışı haramdır bak. Medine'de bile fetbayla sadece masraf almış. Evet. Öyle sat tabii. Evet. Aleyküm selam. de saklanması, gizlenmesi nedir? Haramdır. Hatta sahabelerin Allah onlardan razı olsun. Ölüm anlarını okuyun. Şöyle son hallerini. Vallahi diyor Bakara'daki şu ayetler olmasaydı ben size bunu bildirmezdim diyor O ilmi gizleyenler var ya Bakara 2960'lardaki. Yani bu tehdit olmasa ben size bunları ne yapmazdım anlatmazdım diyor. Son hallerinde söylüyorlar. Demek ki ilmin gizlenmesi de neymiş? Karanmış. Yine kardeşlerim su, necaset ve kiri gideriz. vahi de ne yapar? İnkarı, küfrü, tereddütü, teşvişi ne yapar? Götürür. Yani su vahiy arasındaki ilişki neymiş? Çok çok önemli. Aynı duvarın birbirindeki harç bağlantıları gibi. Vahide de özdeşmiş. Cehalet ve küfür bataklığında yüzen gerçek temizliği ne yapamaz? yakalayamazsın. Allah-u Teala suyu belli ölçüde damla damla tane tane indirdiği gibi müminin 18'de bildirdiği gibi Allah Azze ve Celle vahide ne yapmış peyder pey kelime kelime ayet ayet ve suyla <gülüyor> indirmiştir. Düşünün birden yağmur dolu yağıyor insanlara ne yapıyor? Azap oluyor. Vahiy de ne yapmış bize 23 senede peyder pey damla damla gelmiş ve öyle bir gelmiş ki kıyamete kadar insanlığa hayat bahşedecek bir vahiy olarak gelmiş. İşte bir daha indirseydi o şöyle gelse diye birçok insan ne yapmış demiş ama en hayırlısı neymiş bu şekildeymiş ki Allah da bizlere ne yapıyor bu şekilde veriyor en hayırlı sadaka su olduğu gibi insanlara vahiy ulaştırmak da en hayırlı amellerden sayılmıştır. Yağmur, mümin münafık herkese iner. İnsanlar suda müşterektir. Vahiy de alemlere rahmet olarak inmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle kardeşlerim, Kur'an'ın Vahyi yağmura benzetmesi vardır. Rabbimiz diyor ki Rat Suresinde Gökten bir su indirdi de vadiler kendi miktarınca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya eşya yapmak isteyen ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile batılı Böyle açıklar. Fakat köpük atılır gider. İnsanlara faydası olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misal verir. Evet. Bu ayetin hiç şerhine ihtiyaç yok. Benim mesleğim demir döküm. Demirdeki cürufu Allah yüksek ateşte ne yapmıştır? Evet. Ayrıştırmıştır. Ee, çobanlık yaparken ben bu ayette iki şeyi gördüm dere coşkun aktığı zaman belli bir noktalarda köpükler meydana gelir. Böyle döner. O köpükler önü açıldığında çerçok birikmiştir oraya önü açıldığında çok coşkunca ne yapar? Akar gider. İşte Allah Azze ve Celle e, suyu, faydalı olan suyu, faydasız olanı birbirinden ne yapıyor? Ayız ediyor. Cüruf ne yapılır? Atılır. Suysa akar gider ve hadis-i şerifte akan su ne yapıyor? Pislik tutmuyor. Temizleyerek gidiyor. İşte vahiy de aktıkça insandaki bütün pisliği ne yapıyor? Temizleyip gidiyor. Ama suyun girmediği yer nasıl kokuyorsa, nasıl pisse vahiyin girmediği vücutta, yerde, ilde, şehirde o şekilde ne yapıyor? Karanlığın, pisliğin batağına aynı şekilde batıyor. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki bu ayetler e, bizlere suyun hayat kaynağı olduğu vahyin de kalplerin hayat kaynağı olduğunu ne yapıyor? Anlatıyorum. Yine Rabbimiz ayette kalp, kulak ve gözlere hayat bahşettiği için vahyi ne yapmıştır? Yağmura benzetmiştir. Yani Kur'an kalpleri iman ve hidayet kulakları hakkı işitme, gözleri de Allah'ın kainattaki delillerini görüp ibret almak için vahiyle ne yapılmıştır? Diriltilmiştir. Ama görüp de anlamayan, duyup da anlamayan, e, dinleyip de anlamayan, yani gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır perde çekilmiş diye bunlarsa görmediklerinden değil hissetmediklerinden değil vahiy bakmadıkları için ne yapamıyorlar? Algılayamıyorlar. Anlayamıyorlar, göremiyorlar. Düşünün mesela birçok meselelerde bir hadis-i şerif zikrederiz hatırlar mısınız? Bir susamdan kaç gram yağ çıkaracak bunu bilecekler ama dinlerini ihmal edecekler hadisinde. i̇bn Mesud'a soruyorlar buna zaman olacak. Biz de diyoruz bunu Allah Resulü'ne sorduk. Aleyhisselatü Vesselam emanet ehline verilmediğinde ihtiyarlar zinada pirifane olduğunda, gençler söz dinlemez olduğunda ve biri birine yardım ettiğinde bunun muhakkak bundan bir çıkarı var. Bakıp bulamadı mı vay enayi malını yedirdi diyecekleri zaman diyor. Bakın demek ki vahiy çıktı mı Allah rızası için infak anlayışı gidiyor. Halbuki vahye gittiğinde müminleri anlatırken onlar hem yer hem de Allah yoluna infak ederler. Birinci görevleri. Yani görevler, birinci ahlakları bu. Demek ki vahiy girmedi mi insanlar tamamen ne yapıyor? Hissiyattan uzaklaşıyor. Demin de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle kafiri, münafı neye benzetiyor? Çam. Çam ağacına. Mümini ise hurma ağacına benzetiyor. Bakın birisinin görünüşü güzel ama güzel yana çıtır çıtır kokulu kokulu güzel de birinin de kesmeye kıyamazsın. Meyvesi nedir? Çok Kokusun güzeldir. Adı. Kolay kolay da yerinde yıkılmaz. Evet. Kaynak belli. Vahide kalbi, ruhu düşünceyi ne yapıyor? Biriltiyor. Su ölmüş toprağı diriltiyor. vahide ölmüş kalbi ve ruhu diriltiyor. Su ölmüş bitkiyi, yapraksız, meyvasız bitkiyi diriltiyor. Vahiide bilinci ölmüş, duygusuz, bilinsiz insanı diriltiyor. Düşünün 99 kişiyi öldüren bir insana ilim ehli ne diyor? Sen diyor tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir? O kalp ne yaptı? Yeşerdi. Yüzüncü adama gidiyor ne diyor? Sen bu kadar adam öldürmüşsün. Tevbe etsen Allah seni neyini affetsin? Onu da öldürüyor. Onu da öldürüyor. Gördünüz mü? Yani kapalı, açık. Vahyi, nefsi. Yarım hoca ne yapıyor? Adamı Hı -hı. Ve kendi canından ediyor. <gülüyor> kendi canından da ediyor. Evet. Allah hepimize hayırlı bir ilim nasip etsin kardeşler. Nitekim katı ve kaba mizaçlı insanları din ne yapmıştır? Öyle bir hamurlu yoğurmuştur ki Ömer, Halid bin Velid, Selman-ı Faresi bugün günümüzde örnek olarak gösterilen nedir? İnsanlardır. Ama vahiden önceki hallerine bunların hiç baktınız mı? Ömer'i gören ne yapıyordu? Korkun. Kaçıyordu. Halit'i gören kaçıyordu. Sertti bunlar. Katıydı. Ama vahiy bu insanlara ne yaptı? Yumuşattı. Yani kalbe girdi, tertemiz götürdü. Aynı vücuda verdikleri bir ilaç aynı serum gibi. İnsana ne yapıyor vahiy? Hayat veriyor. Evet. Allah hepimizi bu şekilde arananlardan eylesin. Amin. Toprak nasıl suyla yeşerir, çiçek, gül gibi birçok bitki bitirir, meyve verirse vahiyle beslenen kalplerde huzur bulur, mutlu olur, yakin derecesine erişir, kalplerinden her türlü şey, şüphe, tereddütle ne yapar? Gider. Yine kardeşlerim vahyin insanları kötü hasletlerden arındırması ile İlaç kullanımı arasında benzerlik vardır ki şöyle ilaç alan geçici bir acı hisseder ancak sonradan şifaya kavuşur. İlaç illet ve hastalıktan vahide muhatabını batıl inanç ve hurafelerden ne yapar? Korur. Nasıl ki insanlar hadis-i şerifte geldiği gibi madenler gibidir diyor. Altın ve gümüş Madenleri gibidir. Onlar nasıl diyor işlenince yani eritilince cürufunu atarsa hadis-i şerifte ne diyor? İşlenen insandan da her türlü pislik ne yapar? Bider. Bırakırsa öyle kalır. Diyor. Yani hadisleri bu konuyla özdeştiriyoruz. Altın ve gümüşün işlendiği gibi insanda işlendikçe buradaki işlenmeden kasıt vahidir. Altın, gümüş, topraktır. Kim değer verir? Kimse değer vermez. Bilmiyor ki ham maddesini. Ama işlendikçe, parıldadıkça, hele hele vitrine kondukça ne yapar? Onun bir değeri olur. İşte insan da işlendikçe, böyle öne çıktıkça vahiyler, parıldadıkça ne yapar? İşte o zaman değer olmaya başlar. Öyleyse insan kendini ne yapmayacak? Hiçbir zaman kör bırakmayacak. Vahiyle aydınlatacak. İdiniyle samimi olacak ve kendisindeki pislikleri cürufları hep toprağa gömecek. Evet. Allah hepimize hayır versin. Vücutta vahiyle yoğrulduğunda yabancı olan inançları, amelleri, töreleri ne yapar kardeşlerim? Terk eder. Su akmakla yabancı maddeleri köpüğü, çerçöpü dışarı attığı gibi yatağında sadece temiz ve berrak olanı bırakır ve bu da insana ne yapar? Hayat verir. Vahiyde üzerinde sebat gösterildiğinde nifağı, inkarı, tereddütü götürür, insanı tertemiz bir mümin haline getirir. Devam ettiğin müddet. Ve nasıl ki kardeşlerim köpük bazen şişer bazen suyun yüzünü doldurur ama köpük her zaman nedir? Köpüktür neticede gider söner. Aynen hak da böyledir. Kalıcıdır sakindir. Hakkın tabiatını bilmeyenler onun dönem dönem silinip gittiğini zannederler. Allah Azze ve Celle böylelerine kitabından ne yapıyor? cevap veriyor. Onlar hoşlanmasa da Allah dinini her zaman ne yapacak? Tamam. tamam. Dönem dönem demek ki köpükler çoğalabiliyor. Akıntı ne yapabiliyor? Gözükmeyebiliyor. Ama hak her zaman nedir? Kalıcıdır. Ve bu din kıyamete kadar haktır ve kalacaktır. Nasıl ki kardeşlerim suya yabancı maddeler karışınca zehir olursa toprağı, bitkiyi, insanı öldürürse, su olma özelliğini yitirirse, rengi, tadı, kokusu değişirse, vahyede bidat, hurafe, israaliyat girdi mi, ilahi, özgün, ilahi görünüşlüğünü ne yapar? Yitirir. aleykümselam Yarar yerine zarar verir. Sağlam inancı öldürür. Altın, gümüş, demir insanların işine yarar. Eritildikten sonra yabancı maddeler gile gider. Neticede kalacak olan da yabancı maddeler değil, madenin aslıdır, cevheridir. Ama vahye giren bidat hurafe o insanın ayağa kalkmasına ne yapar? Mahi olur. Öyleyse bizim öğreneceğimiz nedir? Saf Akide Kur'an, sünnet ve sahabenin inancıdır. Onun dışında hiçbir şey bizim için örnek ne yapamaz, olamaz. Yağmur haşereye hayat verdiği halde ondan rahatsız olanlar da olur. Kalpte erozyona maruz kalmış, haşere ruhlu varlıklar da her zaman vahide ne yapar? Rahatsız Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ayette vahyin ateşe benzetilmesi ateşin madenlerden yabancı kısmı atıp saf ve özü bırakma özelliğinden dolayıdır. Vahide de yabancı, uydurma, ithal, inanç ve bidatları dağıtıp yok etmektedir. Her ikisinde ortak özellik yabancı ve zararlı unsurları izole edip yok etmedir. Gelen vahiy hep geçmişin, hurafelerin hep ne yapmıştır? Silmiştir. Allah'a iftira etmişlerdir zatında, sıfatlarında. Allah'ın dinine ne yapmışlardır? İftira etmişlerdir amellerde. Peygamberlere iftira etmişlerdir getirdikleri sözlerde. Vahiy bunların hepsini ne yapmıştır? Temizlemiştir. Öyleyse vahye ne kadar sarılırsak o kadar biz de ne yaparız? Arınırız. Evet. Yağmur sele dönüştüğünde zarara sebebiyet verdiği gibi vahiyde kalplerinde hastalık olanların azgınlık ve inkarlarını ne yapar? Artırabilir. Bir sure indiğinde işlerinden biri çıkar, bu hanginizin imanını artırdı bakalım der. Evet. İmanı olanların imanını artırmıştır ve onlar müjdelenip duruyorlar. Kalplerinde bir hastalık olanlara gelince onların da küfürlerine küfür katmıştır ve kafir olarak ölüp gitmiştir diyor Tevbe 124 125'te. Demek ki vahiy ancak müminlerin imanını kafirlerinde küfürünü arttırıyor. Biz de Kur'an'dan müminler için bir şifa, bir rahmet olan ayetleri Peyder Bey indirir. Zalimlerin ise ancak zararını artırız diyor İstah 82'de. Evet. Gelelim hadisimize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahyi ne yapıyor? Yağmura benzetiyor. Öyle yere yağar ki yağar ki hem altına hem üstüne öyle yere yağar ki altına hiçbir fayda vermez ama kurt kuş gelen geçen istifade eder öyle yere de ya ki ne altına ne de üstüne fayda verir. Diyor. İşte Allah Resulü ve Vesselam'ın bu benzetmeleri insanların ilim seviyelerini ve vahiy karşısındaki durumlarını açıklıyor. Ve hadisin başında diyor ki kardeşlerim Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim bol yağan yağmura ben. Hadisin baş tarafı böyle. Öyle bir toprağa düşer ki onun bir kısmı suyu kabul eder de çayır ve bol ot yetişir. Bir kısmı kurak olur, suyu üstünde tutar da insanlar onlardan faydalanır. Ondan hem kendileri içer hem hayvanları suarırlar, ekin ekerler. Bu yağmur diğer bir çeşit toprağa da isabet eder ki düz ve kaybaktır. Ne suyu tutar ne de çayır bitirir. Allah dinini anlayıp da yararlanan ve bunu bilip başkasına bildiren kimseyle bunu duyduğu vakit başını kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimseyle kaldırmayan yani Allah'ın dinini anlamayan insanlar hep böyle diyor. Yani İnsanları burada vahiyde üç kesime Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hayır. Ayet ediyor. Vahiy hayat veren yağmura benzetmiş. Yağmur toprağın hayat olduğu gibi vahiy ve ilimde kalbi neymiş? Hayatıymış. Hadis ilim ve vahiy kavrama yönünden insanları üç ayırıyor kardeşlerim. Birinci kısım Peygamberler ve onların varisleri Rabbanı ülemi temsil eder. Yani Allah'a kendisini köle olarak gören, onun kulu olan başka hiçbir şeye köle olmayan insan. Kalp ve yaratılışları elverişli toprağı andırır, vahiy olduğu gibi almaya müsait. Nasıl ki toprak suyu alınca bitki yetiştiriyorsa, ondan hem altı hem üstü kavuruyorsa yeryüzünü cenneti andıran Gürcistan'a benzetiyorsa insanlar diğer canlılar ondan ne yapıyor yararlanıyor Rabbani alimler de vahiden aldıkları güçle başta kendi kalplerine sonra da insanların kalplerine ne yapıyorlar nufus ediyorlar ölmüş kalpleri diriltiyorlar. Bu sefer inkar imana, cehalet ilme, karanlıklar da nura dönüşüyor. Ve kalpler ilmin hazinesi oluyor. Allah Rabbani alimlerin sayısını artırsın. Bugün yaşamış olduğumuz topraklarda veyahut dünyanın neresine giderseniz gidin, Müslümanların çokluğuna bakın, yeryüzündeki kargaşaya bakın. Eğer bugün inanıyorum diyen insanlar çoğunlukta ve yeryüzünde köle gibi yaşıyorlarsa, kargaşa hakimse, İslam hiçbir hayat parçasında hakim değilse, demek ki alimler Rabbani alim değil. Görevlerini ne yapmıyorlar? Yapmıyorlar. Ahirete karşılık dünyaya ne yapmışlar? Razı olmuşlar. Bakın nerede kargaşa varsa, Orada ön plana çıkmış bir alimin gidin evine, gelirlerine ve yaşantısına, giyinişine, konuşmasına, yürüyüşüne bir bakın. Hiçbirinin peygamberin varisi olmadığını göreceksiniz. Peygamberin varisi olsa var, yeryüzünde bu çatlaklıklar ne yapmaz? Olmaz. Yaşadığımız ortama bakın, kendi kesimimize kendi kesimimize bakın dinini ve kendini satan alimler olduğunu göreceksiniz. En ufak bir yüklenmelerde nasıl yan çizdiklerini, önemli sorularda, tevhidi, ameli sorularda nasıl kaypak olduklarını göreceksiniz. Cevap veremeyecekler. Çünkü cevap verirlerse, yaşadıkları saltanat ne olacak? Bitecek. Rahat evlerinde yatamayacaklar. Hafize girecekler. Rahat yaşantıları, yiyecekleri, giyinişleri, itibarları ne yapmayacak? Olmayacak. Horlanacaklar. Peki ateşe atılan peygamber neden atıldı? Taşlanan peygamber neden taşlandı? Boğazlanan peygamber neden boğazlandı? Madem varisisin, girdin mi? Ya bu yolda git ya da belam olduğunu açıkla. Ya belamsın, çünkü gelen olaylara karşı duyarsızsan, bu çağımızın sorunu, bu örften gelen, bunlar sizin meseleniz değil deyip de savuşturabiliyorsan, sen belamın ta kendisisin. Ama hakikaten İslam alimiysen, peygamberin varisisiysen, dinin neyi emrediyorsa onu ne yapmak, anlatmak zorundasın ki, Vahiy ile suyun özdeşmesi bu. Hem sana fayda versin, hem de gelene geçene. Demek ki gelen vahiy, kendisine bir faydası yok. O zaman bundan alana da bir fayda yok. İşte yeryüzündeki hale, Müslümanlar hiç dirilebiliyor mu? Yok. Giyinişi giyiniş mi? Yaşantısı yaşantı mı? Ticareti ticaret mi? Aile yaşantısı İslami mi? Hiçbir meselesini ne yapamıyor? Çözemiyor. Neden? Rabbani alimler olmadığı için. Allah onların sayısını arttırsın. Bu hiç yok manasında değil. Çünkü kıyamete kadar hak bir tayfenin olacağını söylüyor. Benim Resulüm asla ne yapmaz? Yalan söylemez. Ve yoldan çıkmış sapkınlar Onlara zarar vermeye çalışsa da hiçbir zaman onlara zarar ne yapamayacak? Veremeyecektir. Ne mutlu o gariplere diyor. Allah bizi o gariplerden eylesin. Münafıklardan, belamlardan, hainlerden eylemesin. Unutmayalım ki kardeşlerim teslim aldıkları, aldıkları vahiy mirasının Müslüman alimleri her zaman bilincinde olmuşlar. Ve gerideki nesillere de bunu ne yapmışlar? Aktarmışlardır. Kur'an dünyanın her türlü mücevheratından, her türlü görselliğinden, değerinden vahiy daha da önemlidir. Bakın dün Harunlar, Firavunlar yeryüzünde, deptebe içinde yaşamadı mı? Nereye gitti bunlar? Rabbi, Sahip oldukları Ne oldu? Herkesi kaldı. Kime kaldı? Belki de düşmanlarına kaldı. Hoşlanmadıkları insanlara oldu. İlimse böyle değil. Bakın İmam Bukhari'nin bir eseri hala günümüzde tercüme ediliyor. Hala ne yapılıyor? Okutuluyor. Hala hayat kaynağımı böyleyse bize böyle cevherler lazım. Ömrü boyunca dava adamıyım diye ortaya çıkan, ancak süslü maymunlar gibi dolaşan, ineğin dilini doladığı gibi dolayan öyle insanlar var ki, bir tane tevhid kitabının olduğunu göremezsiniz. Madem bu kadar büyük davetçisin, arhandan geleceklere ölçü olacak davetin esasları diye bir kitap yaz, koy da insanlara ne yapsın? Örnek olsun. Ama sende bir şey yoksa başkasına verecek de hiçbir şey nedir? Yok. Ha, böyle belamlar gündemi oluşturursa inanın bunların yanında mesela ben davarcılık yaptım, çobanlık yaptım. Eğer bir davarın yününü kırkmazsan kene bit o hayvanı öldürür. Kırkma yününü biçme o hayvan ne yapar? Büyümez. Hayvanları kırkardık. Gözümüze cılız gelirdi. Bir bakardık ki 10 gün 15 gün geçmeden hayvan nasıl serpilmiş? Nasıl kendine gelmiş? Yani onu sıkan üzerinde taşıdığı kene bitpire. Bu tür belamlar olduğu müddet de cinniler, köpekler, bitler, pireler içimizden eksik olmayacak. Meydan çünkü boş zannederek her taraftan bunlar dalıp kendilerini ne yapacak? Şeyhülislam ilan edecekler. Hangi dine ne yazıyorsun? 14 asır önce tamamlanmış bir dinin sen nesin? Öğrenip hayata geçirmesi gereken bir nitresibisin. Ama öyle insanlar çıkıyor ki bugün ellerinde sigaralar 24 saat internet başında Şeyhülislamlık yapıyorlar. İşte bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin Resul'ünün o hadiste söylediği vahye muhatap olmayan insanlara nedir? Özellikleridir. Tabi bunlar kimi kandırır? Kendi Aynı kendileri gibi olan, hayat standardı olan, yaşantısı olan insanları. Garibanlara hiçbir zararları nedir? Dokunmaz. Dokunmaz. İkinci kesime gelince kardeşler, bunlar da Keskin hafızaya sahip kesimi temsil eder. Dikkat edin. Birinci kesimde ne vardı? Hem altına Üstüm. hem üstüne. Burada ne vardı? Alta hiç yok. Üste. Başka yani gelen geçen herkes ne yapıyor? Nasıl? İstifade ediyor, nasipleniyor. İşte bu da çok önemli bir kesim. Mesela Kur'an'ı Hıfz ederler. Manasını yapmazlar? Bilmiyorum. Hiç bilmezler. Kırtlaklarından aşağı Bilmiyorum. geçmez. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde kandilden örnek veriyor. İlmiyle amel etmeyen alimin misali şu kandile benzer. Yani kandil karanlığı ne yapar? Aydınlatırken kendini de yakar. Bitir. Bitirir. İnsanlara hidayettir. Hidayetçiliğini anlatır ama kendine zerre kadar nedir? faydası yoktur. Veya evet, yine Buhari'nin naklettiği rivayette kıyamet günü diyor, cehennemde birisi getirilir. Bağırsaklarının etrafında değirmenci merkebi gibi ne yapar? Döndürülür. Oranın sakinleri gelir der ki ey filan senin şanın nicedir. Sen dünyadayken bize iyiliği öğretip kötülükten sakındırmaz mıydın? O evet der. Diyor. Evet, ben iyiliği anlatır ama kendim tutmazdım. Kötülükten sizleri sakındırdım ama kendim beri durmazdım. İşte gördüğünüz gibi halim böyle. Nedir? Perişandır. Demek ki kardeşlerim suyla vahiy arasında neymiş? Çok çok büyük özellikler var, benzerlikler var. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve yine Kur'an'ın harflerini mahreçlerini çıkaran nameli makamda okuyan insanlara bakın, Kur'an onların ne amellerine ne de yaşantılarına hiç nüfus etmemiştir. Hatta Ebu Davut'un naklettiği rivayette ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an hafızları Hı. olacak diyor. Bugün bakın güzel Kur'an okuyan nameler, yani çıkartan insanları mest edenlere bakın hal hareket, ne vefa, ne bir karakter, ne bir insanlık hiçbir şey göremezsiniz. Bol çene, dedikodu, gıybet, mağrurluk, hatta karılarının uşağı vaziyetine gelmişlerdir. Peki vahiy bunu mu der? Vahiy ağzından çıkanla yaşantını, neden, ne yapmasını? Bir, bir olmasını emreder. Yine üçüncü kesime bakın. Bunlar da çorak, kuru, Bereketsiz olan toprağı andıran kimseyi anlatır ki bu da hayat bahşeden, yağmurdan nasip almayan toprak gibi vahiden yararlanmayan kesimi ne yapar? Temsil eder. Allah azze ve celle kitabında diyor ki: "Andolsun ki cin ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var ama gerçeği anlamazlar. Gözleri var onlar görmezler. Kulakları var Tabii. ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı. İşte onlar gafil insanlardır diyor. Araf 179'da. Bu ayette vasıflarını bulan kesim işte o üçüncü kesime giren insanlardır. Yani hayvanlar hatta hayvanlardan da nedir? başağı olanlar. Halpleri olduğu halde onlarla fehim edemiyorlar. Gözleri var onlarla göremiyorlar ve şehevit arzularını tatmin etmek dışında hiçbir kaygıları nedir? Yok. Bulundukları ortamdan asla yararlanmazlar. Suyun önündeki ya da içindeki taşı andırırlar. Suyun hayat bahçeden özelliğinden pay almazlar işlevleri sadece suya engel olmaktır. Ancak bir settir Kalpleri taş ya da pas tutan demirden yapılmış bir havuzu andırmaktadır. Vahyin hidayetinden mahrum olan yığınlardır. Bunlar çorak araziyi andırır. Ne tatlı suyu tutar ne de bitki yetiştirir. Ancak sahra çölünü andırırlar. Ne insana ne de hayvana asla bir faydaları nedir? Yoktur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Ebu Cehil karpuzu ve dikeni gibidirler Suyu acı görünüşü nedir? Pıtıraklıdır. Evet. Demek ki hayat için su neyse sohbeti toparlayalım. Vahide insan için nedir? O kadar önemlidir. Hatta çok çok önemlidir. Zira su dünya hayatını vahiy ise her iki hayatı da ne yapar? Anlatır. Sudan yüz çevirmek bedenin ölümüne sebep olduğu gibi vahiyden yüz çevirmek de imanın sönmesine sebep olur. Allah Resulü ve Vesselam'a Kur'an'da Rabbimiz kuşkusuz biz sana kefseri verdik diyor. Kur'an kurumuş, katılaşmış kalp ve toprakları hayat veren Kevseri ile diriltmiş ona çöl kitabı diyenler onun hayat bahşeden Kevser olduğunu anlamamış ve görmemiştir. Allah gönüllerimizi vahilen diriltsin. Amin. Vahilen bizleri tertemiz hale getirsin. Nasıl ki su vücuda toprağa girdiğinde çer, çöpü, kiri götürüyorsa vahilen kalbimizi tertemiz hale getirsin. Bizdeki şek, şüphe, tereddüt, inkarı götürsün. Nasıl ki namaz, günde beş vakit namaz nehre giren insana benzetilip kirden eser bıraktırmıyorsa Rabbim'de giren vahiyle bizde kir, pis ne yapmasın? Bırakmasın. Nasıl ki bir namaz insanı her türlü fahşadan alıkoyuyorsa vahiy de bizi her türlü kötülükten alıkoysun. Allah bizi de neslimizi de ateşten korusun. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve behamdike. La ilahe illa ente. Estağfurke ve tuğbeli. Velhamdülahi Rabbil Alem. Allah razı olsun.